ye bir mana çıkıyor. Verem yurfa li ahadin yemizil amelin eftaru min O gün mahşer günü hiç kimsenin bundan daha güzel bir iş yapmış olarak efendim gelmediği görülecek. En iyisini bu yapmış. Bunun ameli en kıymetli. Böyle olacak. İllamen kale misma kal misakavlihi ya onun gibi la ilahe illallah demişse o müstesna, evzade ya da ondan fazla demişse, yüzden fazla demişse, o onun gibi olacak veya ondan üstün olacak. Başka bir kimsenin yaptığı başka bir ibadet bundan daha üstün olmayacak demek Şimdi, bu hadis-i şerif, birinci hadis-i şerifle uygun düştü ve e, bir şeyi önemli perçinledi. La ilahe illallah demenin önemini perçinledi. Şimdi İslam'da böyle bir sözü tekrar tekrar söylemek var. Yani yüz defa la ilahe illallah demek var. Bu bir eğitim metodudur, bir terbiyedir, bir tesir yoludur. Efendim, bir şeyi çok söylediğim zaman insan bir defa söylediğinden daha büyük tesir hasıl olur. Kalbi daha çok nurlanır. Her seferinde ayrı bir mükafat alır, sevabı artar ama tesir de her seferinde daha fazlalaşır. Nasıl efendim, bir çiviyi çakmak için efendim, tak tak tak tak tak vuruyoruz ya sonunda çivi... Ta, e, efendim ta'dan dibine kadar gidiyor. Onun gibi olur. Onun için çok söylemekten fayda var diye e, yarısı Türkçe, yarısı Arapça bir e, latife şaka söz söylemişlerdir eskiler. Et tekraru ahsen velerkane 180 Tekrar etmek daha iyidir. 180 defa olsa bile yani bir şeyi 180 defa bile olsa tekrar tekrar, tekrar, tekrar söylemek çok daha iyidir. Neden? O zaman perçinlenir. Şimdi ben Almanya'da şeyleri duyuyorum. Bu toplanıp da transandantel meditasyon yapanları duyuyorum. Hatta onlardan garip şeyler duydum. Ee, Müslümanlığı kabul etmedikleri halde, Müslümanlar gibi tekrar, tekrar La Allah illallah, la ilahe Allah, la ilahe illallah diyorlarmış. Yani aynı sözü tekrar ederek kendi kendilerine e, hipnose yapmak istiyorlar? Ne yapmak istiyorlarsa yani herhalde bir tıbbi bir şeyler düşünüyorlar galiba. Efendim, öyle yaptıklarını duyuyorum. Bu da şeyi gösteriyor. Yani yaptığımız şeyin aynı zamanda e, maddi yani elle tutulur tesiri olduğunu gösteren bir şey. Deneyim olmuş oluyor. Tabi biz bunun daha ziyade manevi yönüyle ilgileniyoruz. Sevap cihetiyle Allah'ın sevdiği, razı olduğu bir söz olması dolayısıyla ilgileniyoruz. Buradan şeye gelmek istiyorum. Efendim bizim tutturmuş olduğumuz büyüklerimizden bize öğretilen efendim takva yolunun önemine gelmek istiyorum. Dün de zaten konuşmamda şeyi vurguladım. Efendim o heyecanı yaşayarak has Müslüman olmanın önemini vurguladım. Efendim, e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bize tavsiye buyurduğu şey görüyorsunuz. Çokça böyle bazı şeyler tekrar tekrar yapmak, namazı tekrar tekrar yapmak, la ilahe illallahı tekrar tekrar yapmak, orucu 30 gün tutmak, efendim gibi şeyler. Ne yapıyor insanı? Efendim e, sağlamlaştırıyor, kuvvetlendiriyor ve sevabını arttırıyor. Ve bizim yolumuz başka Müslümanların tutturmuş oldukları çeşitli yollardan. Sünnet-i Seniye'ye ve Kur'an-ı Kerim'e çok çok daha yakın bir yol diye buradan bunu anlıyoruz. Çünkü herkes bizim gibi La ilahe illallah demiyor. Müslüman olduğu halde. Herkes bizim gibi 99'luk tesbih taşımıyor. Efendim biz taşıyoruz. Yani biz diyoruz ki biz dervişiz. zikir erbabıyız. Biz taşıyoruz. Müslümanım diye efendim Arabistan'da okumuş e, e, birçok kimse bunu yapmıyor. Demek ki biz Sünnet-i Seniye'ye daha uygun yaşıyoruz. Bunu da isvat ettiği için seviniyorum. Bu gibi hadis-i şerifleri okuyunca ben ayrıca mutlu ve bahtiyar oluyorum. Elhamdülillah yolumuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna uygun diye. Hadis-i şerif iki tane oldu. Buradan bizim her gün yaptığımız La ilahe illallah veya daha fazla çektiğimiz La ilahe illallah'ın bize ne kadar fayda sağlayacağını elhamdülillah ne kadar büyük mükafatı ineceğimizi görmüş oluyoruz ve maneviyatımız kuvvetleniyor. Elhamdülillah. Me meğer ben neymişim ya? Ne kadar güzel işler yapıyormuşum." diye böylece takıyı olmuş oluyoruz. Bir şey daha okuyarak, üç hadis okuyarak hemen sözümü tamamlamak istiyorum. Leyse bi hayrun men tareke dunya li ahireti ve la ahirete belagun ve la tekunu Bu da Enes radıyallahu anh'ten İbnü Asak'ın rivayet ettiği bir hadis-i şeriftir. Bunu da gene bir sonuca bağlamak istiyorum okuduktan sonra. Neyse bir hayır hükmü. Ey Müslümanlar sizin en hayırlınız değildir. En kıymetliniz, en doğru yolda olanınız, en hayırlınız değildir. Ben de dünya ahireti. Ahireti kazanacağım diye dünyasını terk eden. Daha başına çıkmış, işi gücü bırakmış, ahireti kazanacağım, ibadet edeceğim diye dünyasını terk etmiş olan sizin en hayırlınız değildir vela ahirete hulü dünyalık kazanacağım para kazanacağım amir olacağım başkan olacağım zengin olacağım diye dünyalığa yönelip de ahiretin terk eden de en hayırlınız değildir. Ne o ne ötekisi. Ne dünyayı terk etmek var ne ahireti terk etmek var. Hatta Yusuf Emin Hanıma en hayırlı olmak için her ikisine de e, efendim gereken değeri verip yapmak lazım. Yani dünya içinde çalışmak lazım, bu da sevam. Ahiret içinde çalışmak lazım, elbet bu da sevam, bunu da biliyoruz. Ahiretimi kazanacağım diye dünyayı terk etmek yok. dünyalım çok önemli ya, Burak Hocam şimdi ibadeti tarihde başıma iş yaşma ya. çocuk evde aç filan diye, efendim ibadette bir tarafa itmek yok. Kimisi böyle yapıyor, kimisi öteki türlü yapmış. Bu devirde öyle dünyasını terk eden az da, ekseriyetle ahiretin terk ediyorlar, elini tersiyle itiyorlar. İkisini birden yapacak diyor Peygamber Efendimiz. Çünkü feyinle dünya belahun ile ahiret. Çünkü dünya sizi ahirete ulaştırıyor. Dünyadaki yaşamınızdan dolayı ahirete ulaşıyorsunuz. O da lazım. Nasıl da ulaştırıyor dünyalık bizi ahirete? Para kazanıyoruz, zekat veriyoruz. Fakir seviniyor. Para kazanıyoruz, cami yaptırıyoruz. Cemaat istifade ediyor. Para kazanıyoruz, efendim cihada yardımcı oluyoruz. İslam genişliyor, savunuluyor, Müslümanlar rahata eriyor yıkılanlar tamir ediliyor. Yani demek ki dünyalık ahirette kazanmakta da bir araç oluyor. Bir vasıta oluyor. Demek ki o da lazım. Velayetkünu kellen ala alen Sakın insanlara yük olmayın. askıntı olmayın. Asalak olmayın. Parazit olmayın. Bereşçi olmayın. Başkasının sırtından geçilmeyin. İşte bizim dinimiz bu. Bizim dinimiz böyle dengeli. Bizim dinimiz böyle güzel. Bizim dinimiz böyle tabii. Onun için İslam'a deniliyor ki ed, el İslamı dinül fıtrat'ı. Yaratılışa uygun din. Yani yaratılışa aykırı bir şey yok. Mesela rahip olalım. Dünyayı terk edelim. Evlenmeyelim. Manastıra çekilelim. Sır ibadet edelim. E, Allah seni kadınla erkekli yaratmış yuva kur diye. Çocuk çocuğun olsun. Onları büyüt. Onların mürebbetini gör diye. Yani niye yasaklıyorsun? Tabi değil. İslam? Tabi. Peygamberlerin hepsi evlenmişler. Büyük çoğunlukta. Doğru olan evlenmek, eş sahibi olmak, çocuk çocuk sahibi olmak. Yani herkes en doğru olan evlenmemek olsa herkes evlenmese insan nesli söner. Dünyaya insan olmayan başka yaratıklar hakim olur. Yani demek ki nesliğin devamı için fıtratın efendim, yürümesi için ve daha sayısız faydalar var. Tıbbi, efendim, ruhi, pek çok faydaları var. İslam'ın emirlerine uygun hareket etmek gerekiyor. Elhamdülillah Allah bizi böyle bir fıtrata uygun, in üzere kendisine ibadet etmeye muvaffak eyledi. allah teala Teala İslam'ın kıymetini bilip, Müslüman olarak yaşamayı ve rızasını kazanmayı cümlemize nasip etsin. El-Fatiha. Vessalatü ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirin ve khatemin nebiyin Muhammedin Mustafa el Mahmudil Muhtaril Emin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin emma ba'd <gülüyor> Bu hafif bir gece programı olduğu için Serbest ve rahat ve samimi olsun diye. Ve galiba programda da biraz ilahi okunmak filan var. Onun için ilahilerde biraz tıbbın ilahi dalında biraz ihtisas yapmış olan Uğur kardeşimizi de yanıma almak istiyorum. Bazı kimseler soru sormak istiyorlarmış. Böyle çok zor olmamak şartıyla sorsunlar. Kolay sorular sorsunlar da sonra mahcup düşmeyelim. Soruları yazılı olarak yazarlar. Gönderirler. Biz de burada okuruz. Çünkü kalkıp soruyu soruncaya kadar bir şey olur. Başka türlü teklifleriniz olursa onlara da açık kullanıyoruz. Nasıl teklifte bulunursanız, onu da yapmaya çalışırız. Bir e, giriş olarak ne, ne deniliyor? Peş peş olarak bir ilahi okusun mesela. Arkadaşımız bize şey olur, yardımcı oluruz. İlahiye ne deniliyor İngilizce? Canticle. Ne deniliyor? Efendim? Rhyme? Religious, Religious rhyme. Religious him. Him. Yeah. Religious him. E, canticle diye bir şey var mı? Böyle bir şey hatırlıyorum. Kulağımda Kulağımda kalmış. Soruları bekliyoruz. Lise'ye soru yazar gönderir. Olacağımız. Mehmet. Sarı mı evet. Come here please. Ali Güneş. Eğer ne kadar akşam oldu güneş battıysa da bir başka güneş gelsin buraya. Evet. Koltuklarınız sizi bekliyor. Sen, sen bize söyle ben söyledim. Biz de fırsat konuşuruz. Sözleri filmimize destek. Mehmet evet, Mehmet Karakuş <Gülüyor> Uçarakten gel bakalım. Evet. evet. Ya Karakuş. Evet. En çok sevdiğiniz ilahi. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Söyledim zaten iki tane ilahi vardı. arkadaşlar zaten iki tane siyanjüreim ya, görkineler evet. var. Ben hala söylemem hatta. Şimdi kullanmıyorum hani. <gülüyor> Aa, çok güzel. Oradan başlayalım. Şeyden beraber. Şey biliyor musun? Olumluyorum <gülüyor> yani, abi. Hatta seferin. Bilmiyorum demeyince bilmiyor, bilmiyor. Hatta <gülüyor> <gülüyor> başlayalım. Şey yapayım, şöyle. Biraz bir şey olur. Bu müessesemizin reklamıdır. <gülüyor> Görünürüz. <gülüyor> Açan çiçeklere meyve Verilmiyor Muhammed'siz Hak'tan gelen derde de devam ile Gidilmiyor Muhammed'siz Son nefeste iman ile geçilme ya uzak cennetin yolları girer muhta ki kulları cennet bahmün gülleri Salınmıyor Muhammed'siz Cennet bahçesinin gülleri sana Muhammed'siz. Aşkın ile aşıklar, aşıklar hay hay aşıklar yansın ya resulallah yansın ya allah içi başkın şarabın şarabın hay hay şarabın yansın ya resulallah Karsın ya Resulallah, çol seni seven kişi, Kişi hay hay kişi, verir yoluna başı, verir yoluna başı. iki cihan güneşi, güneşi hay hay güneşi, Sensin ya Resulallah Sensin ya Hafifallah Şol seni sevdi Sübhan Sübhan Hay hay Sübhan Oldun kamuya Sultan Oldun kamuya Sultan Canım yoluna kurban kurban hay hay kurban olsun yar resul ya allah olsun ya habib allah aşık Yunus'un canı canı hay hay canı ilmü şefaat canı ilmü şefaat canı alemlerin Ya Resul Allah, Sen Sen Ya Habibi Allah. Eyni halikun ey ya Bye. And to the Şol eder kim itibarım kan dedil. Şol eder kim itibarım kan dedir. Come Son of Demiştik şeyimizin programımızın efendim bir e, hafif e, program olsun demiştik. Sorular tabii ciddi uzun sorular olabilir ama ben e, kısaca anlatarak zaman da fazla uzatmadan e, cevaplandırmaya çalışacağım efendim soruları. Başka sorusu olan varsa onları da alayım. Birinci soru, son zamanlarda Türkiye'de Müslümanlar üzerindeki baskının arttığı görülüyor. Bundan sonra ifanımızın işlerini, çalışmalarını daha ziyade yurt dışına kaydırmalarını ve yeniden bir toparlama sürecine yurt dışından başlamalarını tavsiye ediyor musunuz? Bu konudaki genel görüşlerinizi açıklayabilir misiniz? Türkiye'deki gelişmeleri hepimiz ilgiyle dikkatle esefle efendim takip ediyoruz. Türkiye'de benim yazılarımda belirttiğim gibi, açıkça belirttiğim gibi efendim gerçekten kendilerinin yaptıkları anayasa çiğneniyor. Kanunlar hiçe sayılıyor. İnsan hak ve özgürlükleri efendim baskı altına ...alınacak çalışmalar yapılıyor... ...sözler söyleniyor... ...niyetler de o istikamette gibi görünüyor... ...fakat... E, ...bunun için... ...efendim... E, ...işi yurt dışına kaydırma lüzum yoktur... ...tabii yurt dışında çalışmalar olacak... ...biz bunları eskiden beri teşvik ediyoruz... ...kardeşlerimizin oralarda ...okudukları, oturdukları... ...çalıştıkları yerlerde... ...teşkilatlanmasını, merkezlerinin olmasını... ...temenni ediyoruz... Mesela ben bugün sordum, acaba leslerde bir Türk camii var mı diye, yok dediler. Gerçi Pakistanlı kardeşlerimizin camiine gitmekten memnun olduk, mutlu olduk. Gözlerimiz yaşardı, tatlı bir namaz kıldık, güzel duygularla ayrıldık ama yani mutlaka bir Müslüman bir yere gitti mi, orada mutlaka teşkilatlanmalı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, bir yerde beş aile varsa, beş aile varsa, o beş aile, namazı beraber kılmak, ezan okumak, kâhmet getirmek zorundadır. Eğer böyle yapmazlarsa, şeytan onları baskısı altına alır, hükme altına alır, şeytanın istilasına maruz kalırlar diye bildiriliyor. Biz bunu, Rayne'de miydi İbrahim, Rayna. yaptığımız toplantılarda da kaç yıl önce... Yani 3-4 yıl önceki şeylerde de arkadaşlarımıza bastıra bastıra söyledik. Yani yurt dışında da mutlaka teşkilatlanmanız lazım. 5 kişi bir yerde eskiyseniz bir salon tutacaksınız, bir evinizin bir yerini mescid yapacaksınız. Beraber namaz kılacaksınız, ezan okuyacaksınız, kahmet getireceksiniz ki şeytan sizi efendim elde etmesin, esir almasın diye söylemiştik. Türkiye'deki baskılı olaylarla ilgili değil. Bizim bu tavsiyelerimiz kaç yıl önceden arkadaşlarımıza yaptığımız tavsiyeler Allah razı olsun ben buraya Newcastle'daki kardeşlerimiz bir merkez satın aldılar diye müjdesini duyduğum için kutlamaya geldim. Bir sebep, yani İngiltere'ye geliş sebebim. Buradaki bir gelişmeyi kutlamak içindir. Aynı şekilde Almanya'da da oradan gelmiş kardeşlerimiz biliyorlar. Bir zamanda çalışıyoruz. İnşallah oradan da bir müjdeli haber çıkartmak istiyoruz. Amerika'daki kardeşlerimiz bir yer aldılar. Buradan Amerika'ya işte bir ay içinde gireceğim orada güzel çalışmalar yapıyorlar efendim onları da yerinde göreceğim yani bizim her yerde mutlaka zaten cami kurmamız beraber çalışmamız teşkilatlanmamız çocuklarımızın, hanımlarımızın kendimizin dini eğitimlerini ve diğer e, içtimai ihtiyaçlarını toplu halde efendim gidermeye çalışmamız gerekiyor zaten bu bir e, efendim, umumi mecburiyet ve tatlı bir şey, güzel bir şey. Bunu yapacağız. Nerede olursak olalım, dünyanın neresine gidersek gidelim. Bu çalışmaları yapacağız. Bu çalışmalar gelişme halindedir. Ben bu çalışmaları bir bahar dalına benzetiyorum. Almanya'daki konuşmalarımızda öyle söyledim. Biliyorsunuz kış geçtikten sonra ağaçların dalları kabarmaya, tomurcuklanmaya başlar. Kış geçtikten, bahar geldikten sonra. Bu tomurcuklar vakti gelince patlar, efendim filiz verir, yeşil güzel yapraklar çıkar, ondan sonra güzel çiçekler çıkar, ondan sonra bu çiçekler meyve olur. Şimdi bir tomurcuklanma e, efendim, halindeyiz. Tomurcuklar patlayacak ve işte Amerika'da arkadaşlarımız bir yer aldılar, Newcastle'de aldılar. Efendim Her yerde inşallah e, bir, bir takım çalışmalar yapacaklar. Fakat Bizim asıl çalışmamızın Türkiye'de olması lazım. Türkiye'de ki haklarımızı ve özgürlüklerimizi korumak için bilimsel olarak çalışmamız lazım. Akıllı, mantıklı çalışmamız lazım. Bugün bir kardeşimiz çok haklı olarak söyledi. Türkiye'deki muhalefet, muhalefeti yapması bilmiyor dedi. Yani böyle olmaz. Yapılan haksızlıkları çok güzel dile getirmek mümkün ve hakkını çok güzel savunmak mümkün. Çok zayıf kalınıyor dedi. Doğru, katılıyorum aynen. Daha e, dikkatli, daha e, böyle e, bilimsel olarak, daha böyle ağır başlı, daha ciddi, daha tutarlı, daha şiddetli ve daha tesirli çalışmalar yapmaya girişmemiz gerekiyor. E, Necip Fazıl'ın bir sözü hep hatırımdadır. "Ey düşmanım, sen benim ifadem ve hızımsın." Yani düşman lazım bize ki düşmansızlık çok kötü bir şeydir hatta bunu uluslararası alanda da söylüyorlar Amer Amerikalılar Ruslar gelmişler demişler ki biz size çok fena bir şey yaptık. Ne yaptınız ya? Sizi mahvedeceğiz. Çok fena bir şey yaptık demişler. Ruslar, Amerikalı diplomatlara konuşurken. Ne yaptınız filan? Sizi düşmansız bıraktık. Yani artık size düşmanlık yapmayacağız demişler. Tabi düşmansız olan bir toplum rakipsiz, düşmansız olan bir toplum gevşer. Bizim milaniyat fakültesinde Ankara'ya bir arkadaş gelirdi, Kemal diye Allah selamet versin, biraz kabadayı ve biraz efevi bir insandı. Bizim ilahiyatlı talebeler tahrik edici sözler söylerdi, siz mantarsınız filan diye. Siz burada mantaroloji okuyorsunuz ve siz mantarsınız derdi. Neden diye sorarlardı bizim fakültedeki gençler de, çünkü siz burada düşman görmüyorsunuz der. Yani Biz ilahiyat fakültesinde düşmanla karşılaşmıyoruz. Ama siyasal bilgilerde, karşımızda azılı komünistler var, efendim vesaireler var, onlar harıl harıl çalışıyorlar, düşman insanı yetiştirir. Düşman insanı gözünü açar. Kötü komşu insanı ev sahibi yapar. Onun için, yani bunlar da Allah'ın bir hikmetidir, yani bir kamçılanmadır. Bosna'daki olaylar olmadan önce bir adam varmış, karısını neden başını örtüyorsun diye dövüyormuş. Bosna'daki olaylar olduktan sonra namaza baş. Yani gevşediği zaman insan Allah'a da unutuyor maalesef. İbadeti de unutuyor. İmanı da unutuyor. Ama başı dara geldiği zaman ve رَكْيَبُوا bu الْخُلْكِ اللّٰهَ مُحْرِسِنَ الْهُبْدِينَ diye ayet kerimede bildirildiği gibi denize gelip de dalga kemiği sarsıp tehlikeli duruma getirdiği zaman hepsi ihlasla aris muhriz ibadete niyaza başlarlar. Aman yarabbi derler. Kaleye çıktığı zaman unuturlar. Denizde verdikleri vaatleri unuturlar. Unutmamak lazım. Ama böyle ters olaylar, ters gibi görünen olaylar iyi sonuçlar verir. İnşallah Türkiye'de temenni ediyoruz. Bu baskılar sürmeyecektir. Çünkü baskıcılar çok zayıftır. Baskı, baskı yapanlar azdır. Millet de uyanmıştır. Artık eskisi gibi millet e, kuzu gibi değil, biraz koç gibi oldular. Koçluktan sonra da bir mutasyonla, değişiklikle efendim böyle e, kaplan gibi, arslan gibi olmaya başlarlarsa o zaman iş tamam demektir yani. Artık öyle kolay kolay e, böyle postlarını yüzdürüp del, e, etlerini kebap yaptırmayacak gibi görmüyorlar yani. İnşallah Türkiye'de iyi çalışmamız lazım. Siz, siz burada iyi çalışın. Biz de Türkiye'de inşallah e, çalışalım. Siz de Türkiye'ye geldiğiniz zaman e, çalışmalarımıza katılırsınız. Buradan desteklersiniz vesaire. Yani ben, e, bunda da bir hayır vardır, saflarımızı sıklaştırma vesiledir, azmimizi biler ve belki lüzumsuz ihtilafları da engeller diye düşünüyorum. Çünkü Müslümanlar hakikaten gevşemiş, dağılmış ve birbirlerine, efendim, birbirlerinden uzaklaşmış durumdaysa, böyle şeyler bunları sıklaştırır, e, safları sıklaştırma vesile olur. Ve aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Aleyküm selam. Son 6-7 aydır başlayıp gittikçe şiddeti ve derecesi aktarın bir takım baskılar karşısında Türkiye'mizdeki cemaatlerin durumu nedir? Sizce izledikleri metot uygun mudur? Kısaca değerlendirmesi yapar mısınız? Türkiye'deki cemaatler çok. Efendim, hepsinin ismen zikredilmesi suretiyle tenkidini yapmak da belki doğru olmaz. Yani şuranın havasına uygun düşmez. Ama efendim... E Bir rahatsızlık vardır bu baskıdan dolayı mesela İmam Hatip dernekleri, federasyonları çalışmalar yapmaktadır haklarını korumak için durdu galiba haklarını korumak için muhtelif yerleri ziyaretler yaparak uyarıyorlar. Hatta geçen de bir Adalet Partisi il Başkanı'na gitmişler. Anlatmışlar o, o da böyle bir cevaplar vermiş. Sonra bir tanesi kalkmış ben sizin falanca ilçenizin bilmem hangi yönetiminde görevliyim bir sefamı sunuyorum filan demiş. Yani e, İmam Hatip'liler şeyde yani haklarını koruma çalışmasında bazıları maalesef efendim e, bu baskıcılarla uzlaşıp işini yürütme efendim e, yolunu tutuyorlar On, o da biliniyor ve e, o da onlara karşı sevgiyi ve ilgiyi azaltıyor onları zikretmiyorum efendim belki e, şeyleri takip ediyorsunuzdur efendim e, her cemaatin kendine göre bir tutumu var Efendim, bazıları ne yapacağını bilemez durumda. Halbuki efendim, e, ellerinde çok imkanlar var. Anayasa var, mevcut kanunlar var, uluslararası örgütlerin efendim şimdiye kadar söyledikleri sözler var. Onlar değerlerini toparlanırsa onlara aynen efendim e, iade edilebilir. Bak işte siz şöyle söylüyordunuz, şimdi bize oluyor. Hadi bakalım, yenilebilir bu işte mücadelenin usulünü bilenler az efendim e, yani de demokratik mücadele diyelim demokratik mücadelenin usulünü bilenler az onlar da eğitecekler efendim bir takım gazeteler güzel yayınlar yapıyorlar bir takım dergiler yayınlar yapıyorlar ve övünmek gibi olmasın Allah nazardan saklasın bizim dergilerimiz harika ben çantama koymuştum ama bugün buraları gezerken buradaki adamlara hediye ettik. Dergilerimiz biraz harika. Yani ben en son sayılarını aldım, dün akşam biraz inceledim. Elhamdülillah kardeşlerimiz çok mükemmel çalışmalar yapıyorlar. Ve hakikaten uluslararası alanda bazı araştırma enstitülerinin, müesseselerinin istifade ettiği yayınlar yapıyorlar. Alınıyor, inceleniyor. Paris'te, bilmem e, Londra'da, Amerika'da yayınlarımız nazar dikkate alınıyor. E, bir parti başkanı demiş ki, şimdi anladım, siz bir ekolsünüz demiş. Bizim e, yani e, radyomuzda. Biz hakikaten Türkiye'de bir ekolüz, elhamdülillah. Bir bayrak açtık mı, elhamdülillah. Herkes onu e, görüyor. Oradan ne yapması gerektiğini. Efendim, e, şuuruna öyle erebiliyor. Bu da Allah'ın bir lütfudur. Övülmek için söylemiyoruz. Peygamber Efendimiz ben demiş, Adem oğullarının en şereflisiyim ama övülmek yok demiş. Yani Allah beni böyle yarattı. Siz sordunuz, ben söylüyorum diye buyurmuş. Bu bize Allah'ın bir lütfudur. Elhamdülillah. İhlaslı kardeşlerimizin ihlasla çalışması ve yüksek seviyede, bilimsel olarak çalışması, seviyeli, kaliteli, üstün seviyeli, efendim üstün evsaflı çalışması dolayısıyla hakikaten çok saygın durumdayız. Çok saygı duyulan bir durumdayız. Düşmanlarımızın efendim, çekindiği, dostlarımızın saygı duyduğu bir topluluğumuz. Dergilerimiz çok güzel yayınlar yapıyorlar. Okumanızı tavsiye ederim. Yani işleminin çokluğundan veya herhangi bir sebeple okumayan varsa dört dergimizi satır satır yutarcasına okusunlar. Panzehir, panzehir harika. Harika. Son sayısını göreceksiniz. Harika. İlim ve sanat bir hazine. Son sayısını görseniz bayılırsınız. İslam ve Kadın ailede öyle. Yani okumuyorsanız okuyun. Abone değilseniz abone olun. E, olun e, ve mutlaka giderim. Gazetelerimizi beklerler. Bizim dergilerimiz, gazetelerimiz ve baş yazılarımız olay olur. Bazı gazetelere manşet olur ve bazı büyük yerlerde efendim e, dikkatle takip edilir. Milletvekillerinin hepsine gider. Hepsine gönderiyoruz. Okusun terbiye. Efendim, Hepsi bilir bizi. Elhamdülillah. Ee, bu hususta imtihanı kaybeden cemaatler de var maalesef. İmtihanı kaybediyorlar. Çok günaha giriyorlar. İslam toplumunun menfaatlerini zedeleyecek çalışmalar yapıyorlar. Allah istersen. Muhterem hocam, benim doktora yaptığım bölümde bir İngiliz teknisyen bizden önceki Müslüman öğrencileri de vesilesiyle Müslüman olmuş. Allah var güzel. Bana bazen sorular soruyor ve ben bu soruların bazılarını cevaplandırmakta zorlanmaktayım. Çok güzel. İyi ki zorlanıyorsunuz. Zorlanınca okuyacaksınız demektir. Çalışacaksınız. Efendim, insanın en iyi öğrenmesi hocalık yaptığı zamandır. Ben hangi konularda hocalık yapmaya zorlanmışsam üniversitede o konularda sonradan çok faydasını gördüm. İyi. İnşallah daha çok zorlanırsınız, daha çok çalışırsınız, daha çok öğrenirsiniz. Bu güzel bir haber. Efendim, soruyormuş o İngiliz neden Kur'an-ı Kerim daha çok erkeklere hitaben yazılmış ve neden erkekler daha çok etkin olarak İslam'da öne çıkmaktadır şimdi Kur'an-ı Kerim ayetleri istatistik değerli ölçülmez şunu demek istiyorum yani falanca konuda şu kadar ayet var da o konu çok önemlidir filanca konuda bir ayet var da o konu daha az önemlidir böyle bir şey bahis konusu değildir Allah'ın ayetleri hepsi kıymetlidir ve İslam'da hepimiz çok çok iyi biliyoruz. Siz de biliyorsunuz ki hem kadınlara hem hitap, erkeklere hitap vardır. Hem kad kadınlara mükafat, hem erkeklere mükafat vardır. Kadınla erkek arasında efendim İslam o toplumun hiç bilmediği, hiç haberdar olmadığı eşitliği getirmiştir. Güzelliği getirmiştir, hakkaniyeti getirmiştir. Hatta Avrupa'nın 19. yüzyılda Efendim ulaştığı seviyeye İslam ondan 1400 yıl önce ulaşmıştır. Avrupa'da kadına miras hakkı tanınmıyordu. Kadın şeytanın aleti olarak kabul ediliyordu ve horlanıyordu. Mirastan payı yoktu, mülkiyet hakkı yoktu yakın zamana kadar. Seçme seçilme hakkı yoktu. Ee, İslam onu çok öncelerden tanımıştır. Kadının ayrı mülkiyet hakkı vardır, hukuku vardır. Efendim e Her şeyi vardır kadının. Ama e bazı ayet-i hem kadın hem erkek diye ayrı ayrı zikreder. Bazen Ya eyyühellezine amenü der. en iman edenler der. O imanlar edenlerin içine kadınlar da girer erkekler de girer. Bazen efendim sırf kadınlara hitap eden ayetler vardır. Ve kullil müminatı yağdutne min efsarihinne ve affadne kurucuhunne mesela. Söyle er, Müslüman hanımlara gözlerine sahip olsunlar ve namuslarını korusunlar. Mesela bu kadınlara bir hitap. Aynı şekilde hitap erkeklere vardır. وَكُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّ مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَاَفَذُوا Yani Böyle şeyler iki taraflı da olabilir. Bazen umumi, ya-i erdez-i ameni diye geçer. O her iki tarafta kendisine gelen hissesini alma, alır. Yani öyle kadınla erkek arasında eşitsizlik ve hakkaniyesizlik yoktur. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın hitaplarına karşı, hukuk karşısında her ikisi eşit. Allah'ın mükafatları bakımından da efendim eşittirler. Efendim e, erkeklere daha çok hitap edilmişle kadınlara daha çok hitap edilmiş denilerek kadınların mağdur edildiği gibi bir şey çıkartmak doğru değildir, mantıklı değildir ve gerçeğe uygun değildir. İslam kadınları kurtarmıştır. Cahiliyet çağı'nın şeylerinden efendim. Çok aşağı seviyelerinden çok yüksek seviyeye getirmiştir. Avrupa'nın bile asırlarca sonra ulaşamadığı seviyeyi o zamanlar sağlamıştır. Efendim, e, örneğin cennette erkeklere huru verilecek falan diye bahsediliyor fakat kadının durumu ne olacak? Tabii efendim, e, İslam'da namus ve edep ve nezaketi kelam çok önemlidir. Efendim, e, Avrupalının veya başka toplumların bilmediği tarzda muazzam bir edep vardır İslam'da. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki, kapıyı çaldığınız zaman doğrudan doğruya kapıya dönük durmayın. Ya yan dönün ya arkanız dönün kapıyı çaldığınız zaman. Yani belki kadın habersiz olarak açar. Kocası geldi sanır, habersiz açar. Doğrudan diyor doğru gözünüz onu görmesi diye şöyle yan durum veya arkanız dönük durum diyor. Yani e, nezaket son derece üstün derecededir İslam'da e, ama e, yani mükafatlar eşittir. Söylense de söylenmese de efendim, e, son derece eşittir. Birkaç husus vardır. Eşitsizlik gibi İslam düşmanları tarafından ileri sürülür. Ama öbür taraflardaki birçok eşitlikler, Avrupa'nın ulaşamadığı seviyede yüksek eşitlikler gözaltı edilerek böyle şey yapılır. Mesela kadının iki şahit, kim bir şahit yerine geçmesi efendim, mesela e, diyelim ki bir olayı şey yapmak için, ispatlamak için iki erkek şahit lazımsa kadından dört tane lazım geliyor. Bu neden? E, kadının kocası vardır, bırakmaz efendim e, yani e, koca ailenin reisidir. Bizim Türkiye'deki efendim medeni hukukta belediye başkanı nikah ki de söylüyor evin reisi erkektir filan diyor. Yani hukukta İslam hukukunda böyledir. Kur'an-ı Kerim'de böyledir. Mirassa da kadın yarımdır hissesi erkeğin ki onun bir kat fazlasıdır yani ikidir. Kadın birse o ikidir veya erkek birse kadın yarımdır. Ama bu eşitsizlik değildir bir adalettir. Çünkü kadına bakmak erkeğin görevidir. Kadının yemesi, içmesi, giyinmesi, barınması erkeğin vazifesidir. İngiliz hukukunda böyle değildir. Burada yaşayanlar bilirler. Efendim eşittir kadın da çalışacak. Eşitlik kadının da örgat gibi çalışması tarzında tecelli ediyor. İslam'da öyle değildir. Kadın çalışmak zorunda değildir. Hatta hatta ve hatta kadın kendi doğurduğu çocuğunu beslemek zorunda bile değildir. Erkek süt annesi bulup e, bebeği beslemek zorundadır. Bakın, ne kadar hürriyet tanıyor. Emzirmiyorum. Var mı bir dişar? Şey sana yüklemiş bunu. Bakımı Kur'an sana yüklemiş. Çocuğun sütünü bulacaksın. Diye, yani çocuğunu emzirmekle mükellef tutulmuyor. O kadar şey vardır. Bundan dolayı Evin yükü erkeğin üzerinde olduğundan, evi yönetmek ve e, yemeği, içmeyi, kirayı, giyimi vesaireyi sağlamak erkekte olduğundan, onun sorumluluğu nispetinde şey, e, mali imkan fazla tanımıştır. Erke, kadının rahatlığından dolayıdır. Efendim, daha başka bir iki husus vardır. Bunların hepsi de e, incelendiği zaman efendim, İslam'ın haklı olduğu görülür. Ama e, teferruatına şu anda vakit müsait olmadığı için girmek istemiyorum. Hepsi hakkında misaller var. E, esselamu Aleyküm pek muhterem hoca efendim. E-mail aracılığıyla yazılmak yazışmalarda ki zaman zaman günde birkaç defa olabilmekte. Selamlaşmayı kısaltmak caiz mi? Yani selamın aleyküm S-A, aleyküm selamın yerine v a s şeklinde. Veya bizden bahsederken HE gibi kısaltmalar olabilir. Olabilir. Çünkü Celle Celaluhu diyoruz, sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz. Kısaltıyoruz ama onu tam okuyoruz okurken. Tasarruf bakımından hızlı yazmak bakımından olabilir. Bunlar e, benim şeyime göre evet, bir tane daha var. Kesintisiz eğitim hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Kesintisiz eğitim ilkel bir eğitimdir. Efendim, e, kesintili eğitim çağdaştır. İnsanların kabiliyetinin önceden anlaşılıp kabiliyetlerine göre yönlendirilmesi için eğitimin kesintili olması lazımdır. Almanya'da ve burada ve Amerika'da ve daha başka ülkelerde bütün eğitimler kesintilidir. Yani en uygun zamanda, zararın neresinden dönülürse kardır denilecek zamanda öğrenci uygun tarafa yönlendirilmektedir kesinti yapılarak. Böyle pat diye 8 yıl okucam diye uğraşıyorsun, adam gabi itiyorsun, itiyorsun, gitmiyor. Yani 8 yıl onunla uğraşmaya lüzum yok. Onu mesela Almanya'da 4. 4. seneden bazı şeyleri ayırırlar. Yani kesintili olması bilimseldir, faydalıdır, kişilerin kabiliyetine uygundur. Bu bir dayatmadır. En ilkel Afrika ülkelerinde filan vardır bu. Yani kitlesel eğitimi basmak alıp böyle yapmak için işi böyle tutturmuşlardır. İhtisatla, i̇htisatlaşmaya aykırı bir sistemdir. Bu bir uydurmadır. Efendim bilmem şey işte, eğitimi reformu vesaire filan yalandır. Yalan üzerine kurulmuştur. Çünkü maksatları imam hatip okullarını kapatıp şeyi İmam Hatip okullarına teveccühü engelleyip kapatmak, yok etmektir. Bunu da Başbakan Mesut Yılmaz Amerika basınına verdiği bir şeyde açıkça kendisi söylemiştir. Yani biz böylece kökten dinciliği önlemeye çalışıyoruz diye. Ama Amerikalılarla konuşurken başka konuşmaktadır. Türkiye'de işi anlatırken yağlandırıp, ballandırıp Türk halkını aldatmaya çalışmaktadır. Yani şey ortadadır daha önce de askerlerin bu 8 yıllık eğitimi tavsiye etmesinde bu zaten bayat eski bir tekliftir yıllar öncedendir rafa kaldırılmıştır kokuşmuştur ama zaman zaman raftan aşağı indiriyorlar ya askerlerin şeyleri şöyle derim bu hızla İmam Hatip Okulları devam ederse 2000 bilmem kaç yılında şu kadar İmam Hatip'te her tarafı istirah edecek binaenler bunu engelleyelim diyorlar bu açıkça söylendikten sonra bunun hala savunulmasının şeyi yoktur efendim bizim 8 yıllık kesintisi eğitim hakkında dergilerimizin son sayılarında çok güzel çalışmalar vardır, yazılar vardır. Efendim, e, bu hususta orada geniş bilgi alabilirsiniz. E, şey, şimdilik e, söyleyeceğim, e, bunlar oluyor yani özet halinde söylemek istediğim e, budur. E, toplanan paralar da efendim, bütçede büyük açık vardır. Bütçe açıktır, vergileri arttırıyoruz demiyorlar. Kurnazlık yaparak eğitimde reform yapacağız al, e, vesaire filan diyerek allayıp pullayıp parayı öyle topluyorlar. Zaten e, Batı kaynakları da kısılmış olan kredi musluklarını bu sebeple bu yönde açıyorlar. Buradan da anlaşılıyor ki bu iş Batı'nın işine gelen bir iştir. Ve Türkiye'de bu işi yürütenler de Batı'nın sadece emirlerini uygulayan şeylerdir. Efendim, kişilerdir. O kadar açık, yani kendilerinin sözlerinden e, açık olan bir şey. E, bunlar, e, İslami hayatla ilgili şeyler, efendim, sorulardı. Şimdi, tarikatla ilgili bölüme geliyoruz. Soruların bir kısmı tarikatla ilgilidir, efendim. Burada da kısa cevaplar vermek istiyorum. Şimdilik, on buçuk oluyor saat. Günümüzde tarikata girmek gerekli midir? Tarikata girmeden de Allah'a ulaşılabilir mi? Şimdi bunu millet bir okula girmek gibi sanıyor. Yani bilmem acaba tıp fakültesine e, girmesem gene doktor olabilir miyim filan gibi böyle sanıyor. Halbuki tarikat biliyorsunuz kelime anlamından tutalım işi usul ve metot demektir, yol demektir. Neyin usulü metodu? neyin usulü, metodu? Yani hangi yol? Nereye götüren yol? Allah'ın rızasını kazanmanın usulü, yolu, metodu. E bu yola mutlaka girince. Yani metotsuz iş yapmak mı iyi? Metotlu iş yapmak mı iyi? Bu nedir? Yol, tarikat. Yol, tarikat, tarikat. Yol, tarikat, şeriat, yoldur varana. Dediği gibi yol. Bir usul, bir çare, bir ilim. Ama neyin ilmi? Allah'ı bulmanın, Allah'ı sevmenin Allah'ın rızasını kazanmanın ilmi. E bu yola girilmeden olur mu? Olmaz. Evet, yollar çoktur. Ama oraya gidiren, giden bir yola, oraya götüren bir yola mutlaka girmek lazımdır. Yani İngiltere'ye gitmek isteyen insan, Almanya'dan İngiltere'ye geçmek isteyen insan, efendim, ya gelecek Hollanda'nın falanca Limanı'ndan Nüfias'la, ya gelecek efendim Harvike, Harviç, halbicha ya gidecek efendim Dover'dan, Padok'dan efendim buraya geçecek. Yani ha oradan, ha buradan, ha buradan. Eğer İngiltere'ye gitmek mecburiyeti varsa, isteği varsa, amacı oysa bu yollardan birisine girecek. Eğer Allah'ın sevgisini, rızasını kazanmak istiyorsanız Allah'ın sevgisini, rızasını kazanma yoluna girmek zorundasınız. Acaba girmesem olur mu? E, İngiltere'nin yollarından birisine girmezseniz İngiltere'ye varamazsınız. Bu kadar basit. Elbet gireceksiniz. Yani tarikat Fenerbahçe, Beşiktaş gibi bir kulüp mü? Hayır. Tarikat Allah'ın rızasını kazanmanın yollarını, cenneti kazanmanın yollarını, Allah'ı bilmenin marifetullah'a mahabettullah'a ermenin yollarını öğreten ilim dalı. Yani her her ilmin bir dalı var. Ekonomi ilmi var, hukuk ilmi var. Efendim, ziraat var, veterinerlik var vesaire. Yani hepsi bir ilim. Yani veterinerlikle mi öğreneceksiniz Allah, ım? Hukukla mı öğreneceksiniz? Tıpla mı öğreneceksiniz? Mühendislikle mi öğreneceksiniz? Efendim, siyasal bilgilerden mi öğreneceksiniz? Hayır. Bunlarla öğrenilmez. Bunlar o, o sahaların yollarıdır. Allah'ın yolunu öğrenmek istiyorsanız, Allah'ın rızası kazanmak istiyorsanız, cennete gitmek istiyorsanız, cennetin yolunu arayıp bulacak ve gireceksiniz. Tarikat cennetin yolu demek. Gireyim mi girmiyorum hocam? Gir, herhalde gireceksiniz. Cennete gitmek istiyorsan cennete gitmek isteyen bu yola girecek. Derviş kendisinde ilerleme olup olmadığını nasıl anlar? Eğer bir derviş ahlakını düzeltebilmişse kendisini, ibadetlerini aşk ile şevkle yapmaya başlamışsa, ibadetleri seviyor, günahlardan hoşlanmıyor kaçınmayı rahatlıkla yapabiliyor. Davranışları, başka insanlarla münasebetleri efendim, güzelleşmişse, o zaman tasavvufun mayası, eğitimi tesir etmeye başlamış demektir o kimseye. İyi bir durumda demektir. İbadetlerden zevk almıyorsa, kendisini düzeltememişse, nefsini ıslah edememişse, thought tekrar tekrar düşüyorsa tasavvuf mayası tutmamış demektir. Yani yoğurdu mayalamış, sabah açmış bakmış, yoğurt tutmamış. Yani bir kusur var. Isıda değişiklik yapılmış. Ve daha başka bir şey. Yani davranışlarından belli olur. Dervişin davranışlarından belli olur. Zihniyetinden belli olur. Gönlündeki duygularından belli olur." dervişlikteki ilerlemesi tabii efendim onlar da rüyalarından belli olur. Rüyalarıyla efendim iç alemi akseder. O zaman yavaş yavaş anlaşılır. Şey. Muhterem hocam nasıl soracağımı bir türlü bilemediğim saygısızlık etmekten korktuğum, içinde soramadığım bir konu var. Rabota yapmasını bilemiyorum sanırım. Beceremiyorum. Bu beni çok rahatsız ediyor. Sebebini kinahkar oluşuma bağlıyorum efendim yardımınızı bekliyorum diyor. Şimdi tasavvufta bundan sonraki kağıtların iki tanesi daha bir tanesi daha rabıta ile ilgili. Rabıtanın dinimizdeki yerinedir. Peygamber Efendimiz zamanında olup olmadığı efendim vesaire. Hocam kardeşlerim rabıta bir kelime. This is a word. Bir kelime. Anlamı, düşünmek demek, hayal etmek demek, tefekkür etmek demek, hayal kurmak demek, rabıta. Üç çeşit rabıta vardır. Bizim tasavvufi yolumuzda üç çeşit rabıta vardır. Bir, rabıta-yı mevcut. rabıta demek, ölümü düşünmek demek, ölümü hayal etmek, ölümü düşünmek demek. Yani buradan anlayın rabıtanın ne demek olduğunu. Rabıta-i mevk ne demek? Ölümü düşünmek demek. Nasıl düşünüyorsunuz? Gözünüz kapıyorsunuz. Ahir ömrüm nasıl olacak? Nasıl öleceğim? Nasıl gömüleceğim? Kabirde ne olacak? Vesaire. Sorgu, sual, mahşer, kıyamet. Rabıta-i mevk bu. Bir bu. İkincisi, rabıtayı huzur. Huzur, Allah'ın huzuru. Rabıta-i huzur ne demek? İnsanın kendisinin Allah'ın huzurunda olduğunu düşünmesi hatırlaması. rabıta huzur nedir? Şu anda Allah beni görüyor. Ben Allah'ın huzurundayım. Benim söylediğim sözleri Allah duyuyor. Allah her yerde hazır ve nazır. Her ne kadar ben onu göremiyorsam da o beni görüyor. Şimdi ne bu? Bu düşünceler ne? huzur işte bu şu anda. Demek ki Rabıta esas itibariyle tefekkür demekmiş. Onun için Rabıta-yı mevte bazıları da tefekkür-ü derler. Tefekkür, düşünmek. Think, thinking. Veyahut tefekkür sadece böyle e, kuru kuruya tefekkür değil de bir de sahne sahne göz önüne getirmek olduğundan tezekkür derler. Hatırlama. hafızasında canlandırma manasına kullanırlar. Demek ki rabıtayı med 1, rabıtayı huzur 2, Allah'ın huzurunda olduğunu düşünmesi. Peygamber Efendimiz tavsiye ediyor. Diyor ki imanın en yüksek derecesi her nerede olursan ol Allah'ın seni gördüğünü bilmendir. Yani Rabıdayı huzurda olmak. Yani Allah'ın huzurunda olduğunun düşüncesi, şuuru içinde olmak. Tamam mı? Bu ikisine bir itiraz var mı? Yok. Hadiste var. Ve ölümü düşünmeyi de Peygamber Efendimiz hadis-i tavsiye ediyor. Gelelim üçüncü Rabıdayı. Üçüncü Rabıta da Rabıdayı şeyhtir. Şeyhini düşünmesi insan. Şeyhini düşünmek. Rabıtayı şey, şeyhini düşünmesi aslında bir rabıtayı muhabbettir. Ne demek? Sevgiyle, saygıyla hocasını düşünmesi. Yani insanın siz şimdi mesela İngiltere'desiniz, diğer Gurbettesiniz, Türkiye'deki annenizi, babanızı düşünüyorsunuz. Ah benim sevgili annecim, şimdi kim bilir ne yapıyordur. Zeytin ağaçlarının altında oturmuştur vesaire veya elma topluyordur veya evde oturmuş şunu yapıyordur vesaire filan. Yani bir düşünme. Annesini düşünmek suç değil. Seviyor çünkü annesini. Babasını düşünmek suç değil. Efendim, hocasını, üstazlığını düşünmek. Rabıtayı şey, hocasını düşünmek demek. Şimdi bu neden oluyor? Yani hocayı niye düşünüyor insan? Bu bir basamaktır sevgili kardeşlerim. İnsan şeyhini düşünerek şeyhiyle ilgili hayal kurmayı, onu göz önüne getirmeyi yaparak yapa yapa sonunda bir noktaya ulaşır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi görmeye başlar. Onun bir kademesi bu, alıştırması. Şimdi ben doğrudan doğruya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görme şeyini yapamıyorsam, o zaman şeyhimi düşünerek o usta çalışarak ruhsal kabiliyetimi geliştiririm efendim sonunda bu çalışmaların sonunda talikatta fenafi şeyh denilen bir hal hazım olur. Yani şeyhinde fani olmak, ermek entegre olmak efendim gibi yani. Ondan sonra fenafi şeyh makamından sonra fenafir resul makamı gelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi görüp nereye baksa efendim onu görüp onu düşünür hale gelir. Fena fenafür resul makamından sonra da fenafında makamı gelir. Efendim vakabillah makamı gelir. Onun için bu bir kademe olduğundan, bir yol olduğundan, bir süreç olduğundan, bir şehirden bir şehre giderken geçilen istasyonlardan birisi olduğundan, sonuç itibariyle insanı Resulullah'a ve Allah'a götürdüğünden gereklidir. Bunun sahabe-i kiramın hayatında da uygulaması vardır, tezahürü vardır. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz diyor ki, nerede olsam Resulullah Efendimiz gözümün önünden gitmiyor. Resulullah'tan ayrılıp evime geldiğim zaman da gözümün önünden gitmiyor. Evde odaya oturduğum zaman da gözümün önünden gitmiyor. Ayağımı uzatamıyorum utancımdan, Resulullah karşımda durduğunda Bu nedir? Bu tarif ettiği şey nedir? Fenafir Resul'dür. Fenafir Resul halidir. Resulullah o kadar sevgi bağıyla bağlanmış ki, Rabıta-yı muhabbettir dedik ya, o kadar seviyor ki ve öyle bir manevi hal oluyor ki Resulullah'ın hayal gözünün önünden gitmiyor. Hatta öyle anlatırlar ki derviş ilerlediği zaman aynaya bakar, aynada kendisini görmez, şeyhini görür. Bunun misali var. Böyle aynaya bakmış, şeyhini görmüş, heyecanlanmış, gitmiş, hemen böyle oldu, böyle gördüm filan diyenler var. Hasılı bir, bir muhabbet bağıdır. Elbette insan anasını, babasını düşünmek kana sahip olduğu gibi sevdiği hocasında düşünmek hakkına sahiptir. Bunda bir eksiklik yoktur. Kaldı ki fayda vardır. Bu bu aşamadan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi görme aşaması geleceği için güzel bir başlangıç. Bir yolun güzel bir başlangıcıdır. O bakımdan önemlidir. Eee şeyh hata yapar mı? Şeyhin her söylediğini yapmak gerekli mi? Usta imalatında hata yapar <gülüyor> Profesör söylediği sözlerde yanlış söz söyler. Söyler. Söyler ama en az söyleyen insan odur. Yani asistan yanlış söyleyebilir. Çünkü bilgisi azdır. Doçent yanlış söyleyebilir. Çünkü tecrübesi biraz daha gelişmiştir ama yeterli değildir. E profesör artık bu işin profesörü olmuştur. Yani oldukça şeydir. Ama belki o da yapar. Belki yapabilir. Yani çok nadir olmakla herhalde. Usta ustadır ama her attığını vururken bir tanesini ıskalayabilir. Yani insanlık hali bu, Elititler. O anda bir başka şey olur. Hatta peygamberlerin bile zelle diye bir şeyi vardır. Peygamberler günah işlemekten masumdur ama zelleleri vardır. Hataları olabilir diye bu peygamberlikle ilgili bölümler anlatılırken ilmali de söylenir. Hatasız kul olmaz. Kulu hata eder. Kimse ben hatasızım dememiştir. Peygamber Efendimiz bile. Peygamber Efendimiz bile Allahu Teala Hazretlerinden dua ederken tevazu ile dua etmiştir. Demiştir ki سُبْحَانَكَ مَا hakka حَقْقَ اِبَادَدِكَ يَا Sana hakkıyla ibadet edemedik ya Rabbi demiştir. Seni hakkıyla bilemedik. Seni tesbih ederiz demiştir. Tevazu da bunu gerektirir. insaniyet de bunu gerektirir. Yani insanoğlu hata yapar ama en az hata yapar. Binanele yani profesör hata yapar mı? Öğrenci öğrenciden kat kat üstündür profesör. Çok çok üstündür. Belki bazı profesörler de hata yapıyordur yani hata, okul olması yapalım? Ama bu bu soru yüzümsüz bir sorudur bence. Yani gelelim şeyhin her dediği dinlenir mi? Tabii burada şeye geçiyoruz şeyhin kendisi fıkhın kaynağı değildir. Fıkh ne demek? Yani Allah'ın dininin ahkamında kişinin yapması, yapmaması gereken şeyleri bildiren ma lehu ve ma aleyhi efendim, sevaplı, günahlı şeyleri bilme ilmi değil mi? Ahkamı diniye yani. Bu ahkam-ı diniyenin kaynağı nedir? Herkes biliyor, siz de okudunuz. Birincisi Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'in ayetleridir. İkincisi Peygamber Efendimiz'in sünnetidir. Üçüncüsü icma-i ümmettir. Dördüncüsü kıyası fukadır. Yani ahkam-ı diniyenin esasları bu saydığımız ve bunlara ilave birkaç tefer var. Daha var onlardır. Bunların içinde bir de şey yoktur yani. Şeyh, şeyhin keskiyi ahkam diye bir şey yoktur. Şeyh demek dinin ahkamını bilen, kendisi uygulayan, dervişlerine de öğreten müsrat demek, hocadır. Yoksa başlı başına astı astı, kestiği kestik efendim, e, despot demek değil şey. Ama şu var, Allah'ın veli bir kulu olan bir şey, gerçekten o evliyalıkla, o basiretle efendim, çok olağanüstüdür. Fevkalade olağanüstü şeyler görülür kendisinden. Allah yardım ettiği için her sözü hikmetli olur, her sözü güzel olur, her hareketi güzel olur. Eğer hakiki şeyh değilse, çünkü bazıları bu işe heves edip bu işe kalkışıyorlar hakları olmadığı halde, selayeti olmadığı halde, bunlara şeyh demiyoruz, doğru tabir, bunlara müteşeyyih diyoruz, müteşeyyih, şeyhlik taslayanlar. Peki şeyh ile müteşeyyih arasında ne fark vardır? Hakiki şeyh ile sahte şeyh arasında ne fark vardır? Altın ile altın suyuna batırılmış basit bir maden arasındaki fark kadar fark vardır, yapısal fark vardır birisi altındır, ötekisi değersiz bir madendir yalnız dış görünüşü benziyor Niyaziye Mısırı'nın güzel bir dörtlüğü vardır hocamız da söylerdi, ben de çok seviyorum ben de söyledim, böyle vaazlarımda hep nakletmişimdir dervişlik olaydı tac ile hırka taç yani başa sarılan, takılan, kavuk mavuk her tarikatın ayrı kavuğu varmış filan, dervişlik olaydı tac ile hırka alırdık biz dahi 30'e 40'a yani bu parayla alınan satılan bir şey olsaydı giderdik marketten, çarşıdan, pazardan şöyle bir kallavi kavuk da bana ver, yakışıklı olsun fiyakalı olsun, şaşalı olsun debdebeli olsun, alımlı olsun çalımlı olsun, bir de sırmalı cübbe ver bakalım, efendim bir de şöyle bilmem ne vesaire, bir kocaman bir asa filan düşürmüş bunlar herkes bunu alabilir giyebilir sırtına ama Ziya Paşa'nın bir sözü var, efendim, bed asla necabet mi verir hiç üniforma? Mayası kötü olan bir kimseye dış giydiği efendim kıyafet, üniforma asalet verir mi? Bed asla necabet mi verir hiç üniforma? Zerdus palan vursan eşek yine eşektir. Eşeğe altından palan taksan, eşek değil gitmez. Palanı altın ama kendisi eşek. Yani dış şekil insanın değerini göstermez. Bir insan yere düşmekle cevher, sakıt olmaz kadır kıymetlerin dediği gibi yine bir başka şairin, Namık kemalin. Bir insan cevherse aba da giyse yamalı hırka da giyse işçi kıyafetiyle de olsa cevherse gittiği yerde kıymeti anlaşılır, baş edilir. Adam değersizse İstediği kadar alımlı, çalımlı olsun bir zaman sonra değersizliği anlanınca itilir. Biz askerlik yaptığımız zaman ben doçent olmama yakın askere alındım. Doktorama yapmıştım. Doçentlik imtihanına girme yakın bir durumdaydım. Bizi askere aldılar. Orada dünyanın bir sürü zıpır insanıyla tanıştım. Yani yüksek tahsilli zıpırlarla tanıştım. İşte 40'ar 45'er kişilik takımlara ayırıyorlar. 44 kişilik mi oluyor? Ne oluyor? Unuttum. Her takım. Bizim takımda birisi vardı. Hiç unutmuyorum. Saçları dökülmüştü. Böyle dış görünüşüyle baksan o, bu akıldan saç kalmamış kafasında efendim ilimleri yutmuş yalamış efendim bitirmiş sıyırmış filan sanırsınız. Kendisini tanıtırken işte ben de de Fransa'da doktora yaptım. İki dalda doktora yapmış. Yani bir tanesi, bir insan bir tane dır olamıyor, bu dır dır olmuş. Efendim, iki dalda doktora yapmış. Çok saydık kendisini. İlk tanışmada fevkalade hoşumuza gitti. Takdir ettik ya Allah Allah. Yani herkes bir doktora yapamazken bu iki doktora yapmış. Yurt dışında yapmış doktorası falan. Çok hürmet ettik ama altı ay beraber yaşadık bu aynı arkadaşlar. Mektet devresinde, İlek Okulu'nda, 6 ay beraber yaşadık bunlarla. Beraber kalktık, beraber talime gittik, beraber yemek yedik, beraber imtihanlara girdik. Sonradan bu dırdırın, iki defa doktorun efendim, bu dırdırın ne kadar rezil, pesbaye bir şey olduğunu gördük. Herkes nefret etti. Ne kadar palavra olduğunu anladık. Yani, umvanlar ve kıyafetler dıştadır. Bunlar, bu e, Önemli değildir. Hadis-i de Peygamber Efendimiz buyuruyor. allah Teala Hazretleri sizin dış görünüşünüze, yüzünüze bakmaz. Kalbinize ve amellerinizin güzelliğine bakar diye. Hadis-i şerif Mühim olan iç güzelliğidir. Onun için bir şeyh ile bir şeyh taslağının farkı vardır. Hocamız Rahmetullahi Aleyh Hazretleri efendim şalval giyerdi. Kıyafeti seyirinliydi. Nasrettin Hoca gibiydi. Yüzü tatlıydı. Sar, e, sarıklıydı. Biraz da köylü telaffuzuyla konuşurdu bazen. Mesela e, arkadaşlık pekey demekle kayimdir falan diye. Pekey. Falan diye böyle e, şey telaffuzuyla konuşurdu. Herkes işte bu tonton bir hoca. Yani ümmi efendim, bilgisi şeyi az sanırdı. Halbuki her anı kerametti, etti. üstü hallerle doluydu. Yani anlatmakla bitmez, bir kısmını duymuşsunuzdur. Yani iş öyle e, omuz kalabalığıyla olmuyor. Allah'ın sevmesiyle oluyor. Allah'ın marifetullah vermesiyle, evliya kılmasıyla oluyor. Allah bir kimseyi evliya kılmışsa kıyıda köşede görünür. Herkes itebilir, kakabilir. Ama Allah'ın sevgili kolu olur. veyahutta herkesin başına toplandığı kapısına ziyaret et için kilometrelerce uzaklardan seyahat ettiği bazı insanlar olur da ciğeri beş para etmeyebilir. Bunun ölçüsü nedir? Yani sahte şeyhle hakiki şeyhid. Allah'ın sevgili kuluyla, Allah düşmanı, şeytan dostu bir herifin halkı aldatan ahiret yolunun haramisinin farkı nedir? Bir fark olması lazım. Yani biz de aldanmayalım. Bunun farkı nedir? Büyüklerimizin dediğine göre, yani sadece bizim sözümüz değil, büyüklerimizin de dediğine göre, ittifak ettiğine göre, ulemamızın eğer o insanın yaşantısı, sözü, ahlakı, işleri Kur'an'a uyuyorsa, şeriata uygunsa vallahi Allah'ın Eğer Kur'an'a, hadise aykırıysa o sahte şeydir. Misal, bana bir şehirde bir şeyhe mensup bir kişi geldi. Şehrin ismini söylemiyorum o Şeyh'in adında söylemiyorum Müteşeyyih'in adında söylemiyorum Hocam dedi ben falanca adama müntesip idim fakat bir gün yaptığı işlerde bir aykırılık gördüm gittim hocam sen böyle yapıyorsun ama bu senin yaptığın günah hadis-i şerifte de şöyle buyruluyor. bunu sen niye yapıyorsun dedim Olsun, hadi söyle ama, sen böyle yap dedi diyor bana. Anlamadım diyor. Şimdi böyle sahte şeylerin bir özelliği de çok böyle e, yüksek perdeden, böbürlenerek, şey yaparak filan, böyle aldatırlar halde. Benim şeyhim dilerse gökten yağmur yağdırır, dağları yerinden kıpırdatır, bilmem ne yapar filan böyle. Müritleri de uçururlar, kendisi de uçar böyle. Atma tutma çok olur. Şimdi öyle dedi, anlamadım diyor. Ondan sonra bir şey daha oldu. Allah Allah, ya bu da İslam'a uygun değil. Hocam bu ya, ya hadis var bu konuda şöyle yanlış değil mi dedim. Evet ama sen aldırma. Tamam, bunu böyle yap dedi diyor gene diyor. Gene anlamadım diyor. Yani şeriata aykırı aykırı işler görüyor ama gene anlayamıyor. Kendisi itiraz da ediyor. Gene anlayamıyor. Bir gece rüyamda gördüm ki Tekkemizde o yakın yani tekkesinde yangın çıkmış. Bu da ay tekkemiz yanıyor diye oraya bağlı ya başlamış koşuşturma kova alacak, su bulacak efendim, yangına su atacak, yangını söndürecek böyle diyor böyle nefes nefese rüyada koştururken diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi gördük. Rüyada <gülüyor> nefes nefese ya Resulullah tekkemiz yanıyor da Ondan su arıyorum falan deyince Peygamber, Peygamber sallallahu aleyhi Bizim öyle bir tekkemiz yok demiş. O zaman anladım diyor. Yani manevi bir bereketi olmadığını yolun yanlış olduğunu o zaman anladım diyor. O zaman uyandım. Ve gitmiş şeye bu müteşeyyih şeyh bozuntusunun kendisinden el aldığını söylediği şahıs ölmemiş. Daha henüz ona gitmiş, efendim demiş ben böyle bir rüya gördüm yani şeyhin hocasına gitmiş yaşlı zaten, ziyaret etmiş önlekette o, o yeri de söylemiyorum evladım demiş gördüğün rüya doğrudur ben buna bir vazife vermiştim zamanında ama sonradan bu efendim iyi hareket etmeyince ben onu azlettim vazifeden şey yaptım ama o benim azlime falan aldırmadı efendim, işe gene devam etti. Doğrudur. Onun hali böyle kötüdür diye söylemiş büyük hoca. Hocası yani. O zaman anladım, dedi. Yani şeriate aykırılığıyla anlaşılır yaptığı işlerin. Çünkü günahı söylemez. Günahı söylerse alamettir o. Şeyinin haramı, günahı tavsiye etmesi, söylemesi efendim, sahte olduğunun alametidir. Tabi bu devirde de hatta ve hatta Peygamber Efendimiz'in zamanında da sahtekarlar çıkmıştır. Peygamber Efendimiz'in etrafına insanlar, müminler toplanıp da şanı şöhreti her tarafa yayılınca, Arabistan'da sahte peygamberler türedi. Tarih kitapları bunları yazıyor, bu mendebur hainleri, melunları. Bunlar sonradan öldürüldüler, Efendim yok oldular, mahvoldular, kahroldular ama... Peygamber Efendimiz'in peygamber olduğunu ve halkın onun etrafında toplandığını görünce peygamberliğe kalkışanlar bile oldu. Mesela Hüseyli Metül, Kezzab denilen bir tanesi tarih kitaplarında yazılıdır. Hatta bunlar hakkında tez de yapılmıştır. Sahte peygamberler filan diye. Böyle sahtekar herifler çıktı falan. Demek ki her iyi şeyin taklidi oluyor. Elmasın taklidi camdır efendim, e, altının taklidi yaldızdır, tereyağının taklidi e, margarindir efendim, her şeyin bir taklidi vardır, hakiki derinin taklidi, efendim suni, efendim, buşambadır. her şeyin bir taklidi vardır taklit ile efendim, hakikinin arasındaki şeyi fark etmek lazım Taksit, taklit bazen gösterişli olur, daha parlak olur ama kötü olur Hakikisi bazen daha mütevazı, mütevazı olur. Onun için şey yapmak lazım. Olsa dikkatli olmak lazım. Birisi diyor ki sizden ders almadığım halde tesbihlerinizi çekiyorum. Efendim, feyizinizden istifade edebilir miyim? Ne tavsiye edersiniz? diyor. Şimdi tesbihler, biz kendimiz tesbih şey yapmıyoruz. Yani bizim hocalarımızın ve bizim size tarif ettiğimiz tesbihler bizim kendi reçetelerimiz, formüllerimiz değildir. Yani biz böyle elimize kalemi alıp da bu hasaya yaz bir reçete, böyle yapmıyoruz. Bizim tavsiye ettiğimiz şeyler, Ramuz Ahadis kitabında olan hadisi şeriflerde de göreceğiniz Peygamber Efendimiz'in tavsiyeleridir ki bu sabah bir tanesi okudum. Yani günde yüz defa La ilahe illallah diyen, başar günü nasıl gidecek başar yerine, yüzü dolunay gibi nurlu pırıl pırıl parlayarak yiyecek. Kimse onun kadar güzel bir amelle oraya gelmiş olamayacak. Ancak o kadar tesbih çekenler veya daha fazla çekenler müstesna. Bu bir misaldir. Tek bir hadis okudum size. Şey anlaşılsın diye. Bizim tavsiyelerimizin sünnet-i seniyeye uygunluğu hakkında bir fikriniz olsun diye söyledim. Biz Resulullah'ın tavsiyelerini söylüyoruz. Onun için o tavsiyeleri tutan istifade eder. Yani bir sevap alır. Bir feyz alır. Bu feyz bize ait değildir söylenilen şeylerin, e, zikirlerin çekilen tesbihlerin güzelliğindendir. Ama e, tarikatta, tasavvufta ilerleme şeyhin terbiyesiyle olur. Şeyh bir doktor gibidir, bir hastayı tedavi eden bir süreç ile tedavi eden bir doktor gibidir. Onun durumuna göre onu söylediklerini müridin yaparak ilerlemesi lazımdır. Bu böyle sadece yüz defa la illa illallah demekten daha geniş bir şeydir. Hayattır. Tasavvufi hayat, dervişlik hayatı. Onun için bağlanması lazımdır. Kocaya itaatin sınırı nedir? Allah'ın kadınlara verdiği hakları erkekler kısıtlayabilir mi? Erkekler itaat hakkını zor kullanırsa kadın ne yapabilir? Şimdi kocaya itaatin sınırlarını şeriat çizmiştir. Yani eğer koca hanımına şeriata aykırı şeyleri yapmayı emrederse o zaman itaat edilmez. Hanım aç başını efendim saçlarını tara efendim yüzünü boya koluma gir seninle bu akşam dans etmeye gideceğiz. Gidemez. Neden? Bunlar İslam'da yoktu ondan. Demek ki şeriata aykırı bir şey emrederse kocasına itaat etmez. Bu bir umumi fıkıh kaidesidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki لَا تَعَتَلْ لِمَخْلُوقٍ fi مَاسِيَتِمْ خَالِقٍ Daha başka bir rivayetlerde vardır ama mana aynıdır. Allah'a isyanı bir kul emrederse o kula itaat edilmez. Bu kul hoca da olsa, baba da olsa, hoca da olsa, komutan da olsa, başkan da olsa, vezir de olsa, vekil de olsa değişmez. Hiçbir kulun Allah'ın emrine aykırı bir emri başkasına emretmeye hakkı yoktur. Allah'ın emrini kaldırmaya hakkı yoktur. Ankara'dayken bana bir adam geldi, çok güzel giyimli, uyumlu renklerle, güzel cicili bicili kravatla bir adam geldi. Yanında da örtülü kız. İzin istediler, benim kızımın evinde, damadımın evinde bana ziyarete geldiler. Adam milli eğitimde müfettişmiş, yakışıklı bir adam. Giyimi de güzel, zevk sahibi, kravatlı falan, müfettişmiş, altın kravat iğnesi, kol düğmeli falan. Dedi ki bana, hocam e, bu benim kız size tabi dedi. Dedim, e, maşallah. Bu dedi, başını örtüyor dedi. Söyleyin buna dedi, başını açsın dedi. Babası bana diyor. Dedim ki ona baş, et, baş örtme emrini ben vermedim ki ben başını ört, aç diye kaldırayım. O kıza baş örtme emrini ben mi verdim? Allah ver. Söyleyin kadınlara başlarından aşağı örtünsünler diye Allah-u Teala Hazretleri kuran buyurdu. Allah'ın verdiği bir emri ben kaldıramam. Bozuldu tabi. Efendim vesaire filan. E dedi tahsilinde işte sıkıntı Olsun. Tahsil farz değil. Ama başörtmek Allah'ın emri. tahsili başını örterek yapacak ve mücadele edecek. Ne yapalım? Peygamber Efendimiz'e mücadele etmiş. Ashabı da mücadele etmiş. Hakkını savunacaksın. Siz de bir müfettişsiniz. Haklıyı haksızdan ayıracak araştırmalar, soruşturmalar yapıyorsunuz bakanlıkta. E, haklıyı tutmaz mısınız? Tutarım dedi. O zaman kızınız haklı dedim. Kızınızın hakkı değil mi? Dine, imanına göre giyinmek, örtülmek. Kızınızın hakkını savunun dedim madem müfettişsiniz. Yani hak, savunma, hakkı bulma, hakkı verme mesleğine sahipsiniz. Niye haksızı tutuyorsunuz? bir kimsenin bir başka kimseye dini bakımdan baskı yapma hakkı var mı? O başını örtmek istiyor, bir ötekisi de hayır örtme diyor, aç başını diyor. Sana ne? Benim inancıma karşı var senin hakkın yok ki. Madem bir haksızlık yapılıyor, niye haksızın yanında yer alıyorsunuz da sevgili kızınızın yanında yer almıyorsunuz dedim. Sustu adam. Yani boğazına tıkadım, şeyi, sözleri, kalktı gitti. Belki memnun olmadı ama ben onun memnun olmasını da düşünmüyorum. Yani Allah'ın emrini düşünüyorum. Evet şey, itaatin sınırı neymiş? Allah'ın emirleri. Allah'ın emirlerinin dairesine çıkarsa efendim, kimsenin sözüne kulak asılmaz. Bakan emretti, emrederseniz. Komutan emretti, emrederseniz. Allah'a söz. Şey. Peygamber Efendimiz askeri birlikler gönderirdi. Birliğe de bir başkan tayin ederdi. Sen başkansın, bunlar senin emrinde. Siz buna itaat edin diye. Böyle bir keresinde gönderdiği askeri birlikte bir ihtilaf çıktı. Komunan kızdı şeylere, maliyetindekilere dedi ki, çalışır bu toplayın, başladı, herkes çalışır bu topladı, yığın ortaya, yığdılar, ateşleyin, ateşlediler, har har har, çatır çutur, çatır çutur, alev, başladı yanma, şimdi ikildi de burada şeylerin yaktıkları gibi dalları,